Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ressunan Uygar Öz Esmi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.